Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi merhum muhterem ünliler Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi merhum İsmailaki Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan şöyle büyük kıtada dört cilt tefsir muhterem ünliler Ruhul Beyan tefsirinde şöyle naklediyor bakınız Osman Gazi dostlarının birinin evinde misafir oluyor dostu olan ev sahibi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 Kıyamet sabahına kadar torunlarım ve evlatlarım ve yeğenlerime vasiyetim var. Sakın ola ki bir rüzgarsız etiysin edip de sarartmasın, kurutmasın. Biz evvela fahri kainatın ümmeti, sahabe yolunun yolcusu, Osmanlı'nın torunuyuz çocuklar diyorum. Hepsin. Ve kapı caminin cemaati olarak siz kardeşlerime de böyle diyorum. Tamam mı? Biz Osmanlıyız.